Merhaba 94.9 Açık Radyodasınız. Kamuyla Güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Herkese iyi haftalar dileyelim. Yeni tezat. Sözcüklerimizle başlayalım. Haftaya yine. başlayalım. Evet. Efendim e, bu sefer yürümek ve durmak sözcüklerini seçtik. E, ne ettik? Twitter adresimizde programımızla aynı adlı olan ve Instagram adresimizde e, hem eski programlarımıza ulaşabilirsiniz hem de Twitter'da e, pek çok bahsettiğimiz şeyin görselinden ve kısa e, özetinden e, e, yer veriyoruz arkadaş var Evet. Ona bir teşekkür edelim. Efendim Mesru e tekay, e, da bize e, geçen iki hafta boyunca e, olsun, destekçi olsun. oldu. Mesru Etekay'a teşekkürlerimizi bir de bizim sesimizle ifade etmek istedik. Zaten program kısa Didemciğim hadi bakalım. <gülüyor> evet başlıyoruz. E, şimdi efendim yürümek ve durmakla ilgili e, önce sözcüklerin bize çağrıştırdığı şeyleri biraz konuşalım dedik. Evet. Neler var mesela değil mi? Yürümekle ilgili. Mesela ne Mesela aklıma gelen ilk yollar yürümekle aşılmaz var Demirel'in. 60'lı yıllarda söylemiş. Hı. Onunla ilgili Hı. popüler siyasi deyimler sözlüğü var. Uzun süredir kullanmıyoruz. Gelecek programlarda biraz açılımını yapacağım. Sonra uzun yürüyüşler var. insanlık tarihine dair değil mi? İşte Gandhi'nin yürüyüşü var. Mahon'un yürüyüşü var. Ee, yürüyerek çalışanlar aklıma geldi. ...neler var mesela... ...yaya kuryeler var... Hı hı. ...postacılar Posteciler. var... ...kargocular var... ...işte gece bekçileri... ...pazarlamacılar... ...eskiciler... ...hem yürüyüp hem bir tekerlekli bir araç kullananlar da var değil evet, mi böyle... ...onlar çok yaygın onlar hala... ...onlar de şehir hayatından uzaklaşmaya başladılar ama... Gene de... ...evet... Eskiden yoğurtçular vardı. Bunu hep söylüyorum ben. Çok Tabii. aklımda kalmış evet, galiba. Cidden. Böyle Sütçüler. Kaymak çok güzel böyle de, kalın bir kaymak tabakası olurdu böyle. Geniş bir tepsiyle. Senin falan. orada kalmış aklın evet. bence. Ben yoğurt seviyorum galiba. <gülüyor> evet. Efendim e, yürümenin e, bende de uyandırdığı... Ee, anlamlar yani şöyle aslında tabi direkt hareketle ilgili bir çağrışımı var ee, bir yandan da yaşamakla ilgili bir çağrışımı da var ee, aynı zamanda e, eylemi e, hep akla getiriyor Bütün, yürüyüş dediğimiz zaman Evet yürümek değil ama o... yürüyüş denilince değil mi? Evet. aklımıza direkt eylem geliyor ee... hakları savunma anlamında hak aramak anlamında evet. Hı -hı. Ee, öyle... sağlık için yürümek var Evet, hatta hmm. yakında bir adalet yürüyüşü vardı, büyük yürüyüş diye bir yürüyüş evet. falan, hep böyle. Evet. Ee, bir hava almak Bir takım, işte. ha, evet, bir hava almak için. <gülüyor> bir hava alda gelsen falan. Yürüyüşe çık. <gülüyor> Efendim, ifadeler var, işte diyelim ki yürü ya akulum, ee, evet. dedim mi öne açık ee, yürübe onun. Hmm. Yürübe koçum. Daha, evet, rahat <gülüyor> Kim bir ifadesi. İdamcım kimse tutamaz seni. Beni mi? Evet bugünkü saçların özellikle <gülüyor> Saçların yürümüş gitmiş Televizyon olsaydı <gülüyor> evet e, Göreceklerdi Yürüyen merdiven var Evet e, işte aslında bu yürüyen merdiven Ve o yürüyen yollar Bantlarla ilgili e, bir felsefecinin e, Yaklaşımından da bahsedeceğiz e, Bugün elimizde e, Gene e, hep ...benim kutsal kitap diye ifade ettiğim programlar boyunca <gülüyor> kullandığımız kitaplardan böyle söz ediyorum. Frederick Gross'un kolektif yayınları tarafından basılmış yürümenin felsefesi var. Evet. Çok ilginç bir kitap. Zaten yürümeyle ilgili çok kitap e, elimize geçti. Durmakla ilgili o kadar e, evet. bulamadık aslında. Orada bu yürüyen merdivenler ve yürüme bantlarının insanın doğasına aykırılığıyla ilgili bir yaklaşım da var ama yeri gelince bahsederiz. Hı hı. Yürümekle ilgili e, tabi akla gezgin, hacı, derviş, keşiş gibi tabii. E, insanlar geliyor hemen. E, onun dışında işlerin yürümesi deyince hani tıkırında yolunda gitmek, devam ede gelmekle ilgili bir çağrışımı hı hı. barındırıyor. Gezmeye Kim? anlam var. Düşünüyorsun da bir yandan yürürken düşünme hikayesi de var. Aha, Tabii. Evet. Bu özellikle felsefecilerin örnekler de vereceğiz değil evet, mi? Evet. Çok. Özellikle Nietzsche. Şaşırttı mı bizi biraz? Yok. Yani Nietzsche, Rimbo, Rousseau, Doro gibi yani Hı -hı. hepsinin bu kadar yürüyüşçü olduğunu bilmiyordum. Daha çok Nietzsche'lerin boyu biliyordum ben. Ee, şaşırttığı noktalar oldu. Hı -hı. Gerçekten bir e, gezginden bir keşişten öte yürüme halleri. Evet. Şaşırtan noktaları Evet, açacağız sonra. Açacağız daha daha var. Durmakla Peki, ilgili oturmak... mesela neler var? Bir oturum, eylemler olarak oturmak var tabi değil mi? Böyle bir oturuyorsun dururken falan. Bir e, i̇ki var. tür, bir ayakta durma, bir evet. oturma evet. hali. Yine bir düşünme hali de var yani aklıma gelen, değil mi? Oturduğun zaman, durduğun zaman düşünme hali var. Yeni neslin kullandığı işte bir kal gelme hali var. İşte kal gelmek bir diye bir var. şey çıkarttılar. Evet, ha, durdu. <gülüyor> Durarak seyretmek var. Kafası durmak evet. var. Duraklama var, duraksama var. Durgun var. Evet. Bir de zorunlu durma mahalleleri var. Değil mi? Trafik lambalarında, yaya, yaya geçitlerinde falan. Evet hele şehirde mecburi Hı -hı. durmalar çok fazla. Ee, saygı duruşları var. Evet mecburi Hı -hı. ve kalabalık kitleler halinde durulması gereken yerler var. Hı -hı. İşte konser salonları, evet. mitingler, toplantı salonları. Ee, pek çok işte gösterinin yapıldığı Hı -hı. yerler durdurmak var bir de durdurulmak ya da değil mi Yasağı polisin evet güvenlik güçlerinden hani durdurması son dönemde hani sürekli böyle bir kimlik kontrolleri vesaire evet. anlamında da bir durma araçlara durduruyorlar <gülüyor> insanları durduruyorlar durgunluk var ekonomi için çok kullanılıyor mesela Hı -hı. Evet. şimdi durmakta ben de şu sözcükleri düşündüm yani bir yasak yanı ağır basıyor evet. bir atalet hareket etmeme tembellik yanı ağır, ağır basıyor, basıyor gibi. ama aynı zamanda yürümek gibi durmada da eylem yanı ağır basıyor çünkü bu gezi olaylarından bu duran adam hmm. hikayelerini unutmadık bunların hep görsellerini twitterımızdan kullanırız veririz protesto şey geldi. yani fizik ...zihinsel olarak bir durgunluk hali söz konusu ama... ...bir yandan dururken düşünme hali var. Bu sefer zihinsel bir aktivite söz konusu oluyor. Evet, bu da ikisinde bir, de aynı gibi. Evet. Yani hem bir yürürken filozoflar dediğin gibi... Evet. ...düşünce hızlanıyor, kendine dönüyor... ...ama durmada da aynı şey var. Evet, doğru, doğru. Bir yandan. Sonra bir takım gene... ...deyişlere, deyimlere... ...kalıplaşmış sözlere baktığımızda... ...hani bir dik durmak var... Burada farklı bir e, anlam taşıyor aynı zamanda e, gururlu olmak bir şeyin karşısında güçlü olma anlamlarını da çağrıştıran hani dur demek dediğimiz zaman hmm. e, hem e, engelin hem artık yeter anlamının öne çıktığı bir şey var duracağı yeri bilmek gene buna benzer aslında hmm. o e, hani yasak veya da engelle ilgili durmayalım Aynen. düşeriz var. Ha, doğru orada <gülüyor> tam ataleti e, ve tam tersi noktadaki hareketi çağrıştırıyor duraklar var otobüs durakları var. Evet Tam, e, evet, e, yapım hayatın durması diye bir şey var. Doğru, hayatın <gülüyor> durması var. E, sonra sen sadece dura, e, hareket ederek yapılan e, işlerden bahsetmiştin. Bir de durarak yapılanlar da var. Bu e, nöbetçiler, askerler, evet. e, o noktalarda bekleyen Fami görevliler. Sanat noktalar o kiosklar var işte birçok yerde. Küçücük ha, noktalarda, evet. garibim insanlar, sıkıştık iş noktalar. evet. ...habire evet. bir şeyler satılıyor, ediliyor falan... ...bütün günü durarak aslında orada... Aynı. ...evet tabii belki sağa sola bir iki hareket yapıyor ama... E, ...güvenlik görevlileri keza... E, ...bir de bazı şeyler var... ...mesela işte meditasyon gibi... E, ...mutlaka durarak yapılıyor... içe dönmenin de... E, ...yani gerçekleştiği bir durum... ...tatilde biraz... E, ...durduğumuz evet. bir şey oluyor... ...daha doğrusu bazı tatiller... Orada daha başka çelişkiler var aslında değil mi? Hani böyle sürekli bir hayatın, sistemin koşturmasından sonra bir duralım, bir nefes alalım. Bir kendimize gelelim. Vücudumuz evet. dinlensin evet. anlamında bir durma Tabii, var orada. Evet, ihtiyaç. Evet. Benim aklıma durmak deyince bir de şey geldi. Bir hikaye vardır, çok kullanılır. Dinleyicilerimiz de biliyor, belki sen de biliyorsun. Herkes bildiği halde yine de anlatmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Evet. Bir e, yerli grubu, e, daha batılı bir grupla, bu nerede oluyor bilmiyorum ama, e, bir yere doğru yürüyorlar. E, bu e, yürüyüş esnasında... Yani. Yerli grup, grubu, batılı baş... grupla karşılaştı. <gülüyor> bir bir Çin'le, bir Amerikalı bir Türk uçakta gibi ama hayır değil bu. Değil değil mi? Hayır, Fuhra değil. E, yolda giderlerken, e, yerli grubu duruyor birdenbire. E, yani batılılar yürüyorlar, Hı. bakıyorlar bunlar... E, hareket etmiyorlar, gelmiyorlar, yetişmiyorlar kendilerine. Ne oldu, niye durdunuz diyorlar. E, yerli grubunun başındaki adam diyor ki ruhlarımızın bize yetişmesini bekliyoruz. Hmm. Hatırlarsın evet, bunu. E, o böyle hiç durmadan koşulan ve hep bir şeyler yapmaya çalışılan hayata bir eleştiri de barındıran bir anekdot. Bu. Güzel bir anekdot olmuş hakikaten. Evet efendim. Efendim bir sözcüklere hiç yok bence bir şarkı arası verelim sonra Ş sözcüklere geçelim. Evet Sam Brown'dan dinliyoruz bir dönemlerin çok çalınan çok meşhur bir parçası Stop.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 going on to Sevgili dinleyiciler 94. açık radyoda kamusla güreş devam ediyor. 94.9. 9. Ben ne dedim? 94. dedim. Gerçekten mi? <gülüyor> Canıs olsun devam edelim. Çok hızlı. Sen programın başında dediğin ya çok az zamanımız var diye. <gülüyor> Ee, sevgili dinleyiciler, tezatlarda yürümek ve durmak e, sözcüklerini ele alıyoruz bu defa. E, programın başında e, sözcüklerin e, çağrıştırdığı anlamlarla ilgili konuştuk ve bazı kelimelere de vardık aslında daha evet, programın atlamış başında. Atlamış olduğumuz birçok şey de olabilir. Devam edeceğiz. Birkaç evet. program sürecek e, bu iki sözcük. E, durmak sözcüğünden e, yasak... ...atalet, protesto, düşünmek kelimelerine vardık evet, şimdilik. Evet. E, yürümek sözcüğünden hareket, işlerin yolunda olması, devam etmesi... <gülüyor> ...gezgin, eylem gibi sözcüklere vardık Gayet şimdilik. E, demiştik ki efendim elimizde kolektif kitaptan... ...Frederic Gross'un Yürümenin Felsefesi kitabı var. E, evet. O kitapta... Kapağı e, çok güzel. Evet kapağı güzel. Gross e, bir iki tanım yapmış yürümeyle ilgili onları paylaşmak istiyorum... Demiş ki herkes bilir yürümeyi. Bir ayak diğerinin önüne atılır. Herhangi bir yere gitmek için bu mesafeyi doğru bir ritimle kat etmek yeterlidir. Tek yapmanız gereken bunu tekrarlamaktır. Bir ayak diğerinin önüne, diğeri öbürünün önüne şeklinde. Sonra bir küçük tanımlaması daha var. Ee, bu yürümenin e, bir spor olmadığını e, savunduğu bir bölüm var e, Gross'un kitapta e, ve olmaması gerektiğini. O bölümde de şöyle e, söylemiş, yürümek için iki bacağımızın olması yeterlidir. Gerisi fasofisodur. Hızlanmak mı istiyorsunuz? O halde yürümeyin, başka bir şey yapın. Tekerlekeleri kullanın, kayın, uçun. Yürümeyin ve unutmayın yürürken takdire şayan tek şey gökyüzünün parlaklığı manzaranın görkemidir. Yürümek spor değildir diye o ifade Bu biraz etmiş. manzaraya da bağlı. Evet ancak Frederick Gross kitabında genellikle açık havada, doğada yapılan yürüyüşleri yürüyüşten saymış. Şehir hayatındaki o bir yerden bir yere gitmeye mecburiyet halindeki yürüyüşleri pek yürümekten saymamış. Ama biz o kadar kısıtlanmış ki anacım işte dün bir film izledim bir Macar yönetmenin hatta altına almış Berlin Film Festivali'nde. Bir kadın aktör Aktrist bir yerde Bir çimde uzanıyor böyle Doğaya gökyüzüne bakıyor vesaire Bizim İstanbul'da maalesef Öyle olamaklarımız hiç yok evet, Zaten çimlere de basmayınız diyorlar Evet <gülüyor> Yürümeyiniz çimlerin üstünde Evet <gülüyor> Şimdi, evet, evet biraz bakalım i̇şte, kökenlerine bakalım İşte e, Daimi kullandığımız İsmet Zeki Eyvon'un Etimoloji sözlüğüne baktık Orada durma eski Türkçe'de tur Tordan turmak durmak ...ya evrilmiş, e, kök anlamı ayakta olmak, e, dikmek, dikilmek, arınmak, sürüp gitmek, savaşmak, karşı koymak, vuruşmak, e, anlam genişlemesiyle bir yerde olmak, oturmak, yerleşmek, beklemeye dönüşmüş. E, burada ilgimi çeken e, torun ve türemek kelimeleri e, durmak yani aynı kökenden geliyor... ...kök bakımından özdeş, torun ve türemek... ...öyle mi? Evet, durmak eylemin içerdiği süreklilikten dolayı... Ha. E, ...torun ve türemek... E, ...aynı kökten geliyor... E, ...yürümek eski Türkçe'de... ...yör, yur... E, e, ...devinme, ilerleme... ...gitme bildiren kökmüş... ...aynı zamanda... E, ...buradan hani yürümeye evriliyor... ...yor ve yür... ...oradan ha. hani varabileceğimiz kelimeler... E, ...aslında yörük var, yöre var... Ha. ...yine aynı kökten geliyor... Ee, bunlar var elimde Evet. Ee, o yüzden yörük demişken ben de şeyi e, hemen ekleyeyim bir de bu yörük yürük olarak da geçiyor aha. yani hem insan topluluğu olan yörüklere verilen bir isim aynı zamanda yürük çok ve çabuk yürüyen iyi yol alana e, söylenen bir sözcük ikinci anlamı da Osmanlı İmparatorluğunda e, Rumeli'ye yerleştirilen e, geri hizmetlerde çalışan tımarlı askerlere de e, ...yürük deniyormuş... Hı, ...nerede vardı e, bu? Gene, e, bu şeyde Türk Dil Kurumu sözlüğünde Hı, her evet, ikisi de... ...ama evet, bakmadım... E, ...türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne de baktık tabii aynı zamanda... ...bakmadın değil mi? Baktım. ...baktın da yürüye bakmadın <gülüyor> e, anladım... Evet, ...yürüye bakmamış... ...durmak, durmak da e, birçok anlam var... ...bir hareketsiz kalma hali var... E, ...çalışmamak var... ...oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek hali var... E, ...dinmek, kesilmek var... ...işte yağmur durdu gibi Hı. düşün... E, Varlığını sürdürmek hikayesi var e, İşte nasıl örnekler verelim? İşte yazıtlar atıyorum Bin yıldır duruyorlar gibi atıyorum evet. e, Var olmak hali var e, Sonunda yaşamak var i̇şte, Anneannen duruyor mu gibi mesela atıyorum yani, Deden duruyor mu Ay o da çok kötü geldi e, birden o, yani, <gülüyor> evet. Kötü geldi ama gerçek maalesef e, Birisinin malı olarak bulunmak var işte. yazdığınız duruyor mu Hmm. Şu işte şuradaki köşk duruyor mu efendim falan <gülüyor> köşklü arkadaşımız var bilmiyorum da Kı, kalmak hali var tabi ee, işte İzmir'de çok durma. Hemen Doğru ne kadar çok şurada, aslında evet, evet anlam. bir çok anlam var durma. Hep yan anlamlar bunlar hani temel anlamdan çıkmış ama bayağı da evet, farklılaşıyor. Belli bir durumda an. görevde olmak işte atıyorum işte asker gibi duruyor hmm. komiser gibi duruyor gibi. Hmm. E, ara vermeden sürekli olarak var işte hiç durmadım çalıştım örneğinde olduğu gibi bir konuyla çok ilgilenmek hali var durmak üzerinde durmak var Üzerinde durmak e, Yürümekle e, ilgili olarak TDK'de işte ilerlemek gitmek anlamları var Çocuklar için ayakları üzerinde gezecek duruma gelmesi var. Ha, evet, evet. Evet. Yayan gezme Hatta hali var. Hatta yürümeyi yeniden öğrenmek diye de onun da öyle mecazi bir söyleyişi de evet. vardır. Akın etmek, hücum etmek anlamları var yürümeyin. Ee, gereği gibi yapılmak veya ilerlemek. Bu da şöyle mesela işler, İşlerin iyi, yürümesi evet, işler iyi yürüyor gibi. Ee, bir de ölmek var tabii işte hakkın rahmetine yürüdü gibi. Hmm. ...TDK'deki... ...yani bazı Deden açılımlar... Deden duruyor böyle. mu? Hayır, Hakk'ın rahmetine yürüdü. Evet, mesela. Yani çok Çünkü güzel örnek örnek oldu, efendim. gibi. <gülüyor> ben de Kemal Ateş'in saklı sözlüğünden... ...destek yayınlarından basılan... E, ...durmaktan e, türemiş... E, ...pek çok sözcüğü... E, ...almış Kemal Ateş. Mesela duraksız sözcüğü... ...derleme e, sözlüğünden... ...sebatsız, dönek, bağları zayıf... ...anlamına geliyor duraksız. Hmm. Duralak bu Halikarnas balıkçısının bir eserinde kullandığı böyle çeşitli eserlerdeki yöresel kelimelerin kullanıldığı ya da yazarın kendi türettiği sözcükleri de Kemal Eteş kullanıyor. Duralak da durgun tek düze monoton anlamına geliyor. Hmm. Hatta aynen almış Cevat Şakir'in cümlesini. Oysa duralak bir yaşamdan sıkılıyordum demiş e, o zamanlar sürgüne yollandığı Bodrum'da durgun mı demiş. Gibi. Evet durgun anlamına da geliyor sözcük. Dursunmak var. Tarama yani sözlüğünde dursunmak. Dursunmak. Yani dursunmak korkmak, duraklamak anlamına geliyor. Tarama sözlükten bu. Hmm bir defa duyuyorum bunu evet işte zaten genellikle Kemal Ateş o yüzden saklı sözlük zaten böyle çok hmm, kullanılmayan evet. kelimeler bizim bildiğimiz anlamda Duru değil bu Fakir Baykurt'un bir eserinde yakalamış Ateş bunu sulu koyu olmayan anlamına geliyor aslında çorba ayran gibi şeyler için kullanılıyor mesela ha, evet doğru evet, ha, sen... evet, ha, evet, musun? böyle bir cümle vermiş aynen oradaki ifadeyi Dile getiriyorum Guru ekmekle duru çorbalara muhtaç kal demiş hmm. Çok da kötü bir lanet yani bu e, <gülüyor> Durunuk var Gene Fakir Baykurt'un eserinden alınma bir ifade Durunuk berrak temiz anlamına geliyor hmm. Ve durutmak var Gene Fakir Baykurt eserlerinden alınmış bir sözcük Durutmak birinin taşkınlığını önlemek hmm. İleri gidenin burnuna vurup durutacaksın Hmm, engellemek gibi, gibi, sakinleştirmek gibi. gibi. Evet, evet. Ha, güzelmiş, durutmak. Başka Dursu, neler var? Dursunlamak mı? Dursunmak. <gülüyor> dursunmak, dursunmak, e, korkmak, duraklamak anlamına geliyor, evet. evet. E, Başka neler, neler var? Gibi? Argo sözü de hani e, bazı şeyler var. Hı hı. E, onlara baktım. İşte yürümek, e, çalınmak, ortadan kaybolmak, satılıp gitmek, elden çıkarılmak anlamları var. Ha, yürüdü o şey. Evet, falan. evet. İşte birer birer aldığımız... İşte mallar evler yürüdü gibi ee, yürümek yani bir argo sözünde yok ama ilişki kur kurmaya yeltenmek belki cinsel münabet, münasebete yeltenmek gibi bir anlamı var. Ee, durmak da ise argo sözünde demir atmak demirlemek var. Bir de yürümenin tabanvay gibi bir kullanımı var volta, voltalamak, ikilemek gibi anlamları var. Hmm. Efendim, Aslında ee... sen argoyu söylemişken Levent Tüley'in lümpen sözlüğünde sel yayınlarından basılmış gene işin argosuna kaçan yürümenin iki anlamını da söyleyeyim birincisi ee, bir konuda büyümek başarı kazanmak hani bu yürü be koçum hmm. ya da aldı yürüdü de kullandığımız şeklinde Keza çaldırmak anlamı gene hem hı hı. yürütmek hem yürümek şeklinde kullanılıyor. Hani bir tuvalete gittim döndüm hop cep telefonu yürümüş masadan hı. gibi ifadelerde evet. olduğu gibi. Sevgili dinleyiciler. Sözlüklerimiz bitmedi. bitmedi. Devam edeceğiz mecburen. Hafta görüşmek üzere diyelim efendim. Evet hoşçakalın. İyi haftalar. İyi haftalar diliyoruz.